İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım. Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir. Ama anne o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki? Yavrum, güzel oğlum, Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var. Biz Mekke'de oldukça zengindik. Güzel bir evimiz ve... İyi bir gelirimiz vardı. Ama buraya geldiğimizde yanımızda onların hiçbirini getiremedik. Yeni bir şehre gelmiştik. Ne başımızı sokacak bir evimiz ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar. Ensar değil mi? Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım, ancak kendime yeter. Paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler. 126. bölüm. Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur. Ashabına da bunu tavsiye ederdi.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 Ya Rasulullah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir. Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Rasulullah? Resulullah şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz sekili atları olsa onları tanımaz mı? Elbette tanır. resul Ekrem ashabını şöyle yanıtladı.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 Hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren ey celal ve ikram sahibi, ey ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve ey kainatı idare eden, senden istiyorum. Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak,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 Farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Peygamberimiz ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin demişti. Ey Allah'ın Resulü! Hamdolsun biz Allah'tan haya ediyoruz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sözlerini şöyle açıkladı. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzuru saadetlerine ihtiyar bir hanım geldi. İçeri girmek için izin istedi. Esselamu aleyküm yavrum. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın elçisini görmek isterim. Müsaade var mıdır? Buyurun. Resulullah içeride. Sen Ayşe olmalısın. Evet. Siz? Benim adım Cessamet. Resulullah'ı Mekke'den tanırım Çok çok eskilerden Ayaklarım tutarken ve gözüm görürken Onu bir kez daha görmek istedim İyi etmişsiniz Buyurun şöyle Peygamberimiz yaşlı kadını sevinçle karşıladı Halini hatrını sorup pek çok iltifat etti İlgi ve alakasından onu önceden tanıdığı belli oluyordu Peygamberimiz anlamı güzel olmayan isimleri değiştirirdi. İri cüsseli anlamına gelen cesameyi de güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek hayır senin adın cesame değil, Hassane el Müzeni'dir dedi. Uzun uzun sohbet ettiler. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün ona karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Aişe merakla sordu. Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah? Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Hatice'nin arkadaşıydı. Onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. Bir başka gün hane Saadet'e bir dilenci gelmişti. Allah rızası için bir şeyler verin. Al şunu. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Hazreti Ayşe dilencinin gösterdiği yerden bir şeyler almasına müsaade etmiş ama dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına bakmıştı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? dedi. Evet. Bunun üzerine Allah Resulü, Ey Ayşe, yavaş ol. ''Sayma ve sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir.'' diyerek onu uyardı. Peygamberimiz Medine'nin uzak mahallelerinde yaşayıp mescide gelemeyenler için Muaz bin Cebel'i imam tayin etmişti. Muaz bin Cebel Kur'an'ı ezbere bilirdi ve parlak zekasıyla Peygamberimizin takdirini kazanmıştı. Müslümanlar yatsı namazı için toplandıkları bu küçük mescitte... ...peygamberimizden duyduklarını birbirlerine aktarıyorlardı. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. E, namaza ne kadar kaldı? Yetişemeyeceğim diye çok endişelendim de. Daha vakit var, merak etme. Bugün peygamberimizi gören oldu mu? Ben gördüm. Benim gitmeye fırsatım olmadı. Neler oldu anlatsana. Habeşistan kralının elçileri, peygamberimizi ziyarete geldi... Haa öyle mi? Evet. Neler oldu peki? Yanlarında bir sürü hediye getirmişler. Kemal-i edeple Resulullah'ın huzuruna girdiler. Peygamberimiz de onları görünce çok sevindi. Peygamberimiz Necaşi'yi çok sever. Onun elçilerini görünce de mutlu olmuştur. Evet. Hatta kalkıp onlara kendi hizmet etmeye başladı. Nasıl yani? Ne dediysek kar etmedi. Ya Resulallah bırak senin yerine biz yaparız dedik. Ama... Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum diyerek bütün ikramları kendi yaptı. Koca peygamber elleriyle hizmet ediyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Mütevazılığı, kulluğun hakikatini, her şeyin nasıl da ölçülü olması gerektiğini ondan öğrenmedik mi? Evet, evet. Ben de geçen gün bir şeye şahit oldum. Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimizi biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı.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 Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu Onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor Bu durum kendisini yorsa da öyle Doğru haklısın Bu sebeple uzun uzun yanından ayrılmayanlar da oluyor Konuyu değiştireceğim ama bir şey daha anlatayım mı? Anlat tabii Bugün peygamberimiz anlattı Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan Onu yad eden toplulukları ararlar Bulduklarında koşun gelin arayıp durmakta olduğunuz şeye diyerek Sevinçle birbirlerine seslenirler Ve o topluluğu çepeçevre kuşatırlarmış Allah'la melekleri arasında şöyle bir konuşma geçermiş Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana ham ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı Peki beni gördüler mi? Hayır görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi, daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden Cehennemi gördüler mi? Hayır Vallahi onu görmediler Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi Ondan kesinlikle daha çok sakınır Daha fazla uzaklaşır Ve daha çok korkarlardı O zaman siz şahit olun Ben bağışladım onları Allah'ım Onlar arasındaki şu kişi Tesadüfen oradaydı Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş Seni anmak için değil o topluluğun içinde kötüler barınmaz. Peygamberimiz böyle anlattı. Muaz bin Cebel namaz kıldırmaya başladı. Kur'an'ı okudukça okuyor, kıraatini dinlemeye doyum olmuyordu. Namazı Bakara suresini tamamlayacak kadar uzattı. Namazın daha da uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra gitti. Bu hareketi diğer Müslümanlar tarafından yadırganmıştı. Hep birlikte namaz kılarken ayrılıp da kendi başına namaz kılmak da ne oluyor? Sen münafık mı oldun? Neden cemaatten ayrılıyorsun? Peygamberimiz cemaate ne kadar önem verir bilmiyor musun? Beni neyle suçladığınızın farkında mısınız siz? Hayır. Vallahi ben münafık değilim. Bu kadar uzun süreceğini bilsem gelmezdim. Sabah olsun durumu Allah Resulü'ne bildireceğim. Ertesi gün adam Hazreti Peygamber'e gelerek şikayetini iletti. Ya Resulallah. Biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Akşamları dinlenmemiz gerekir yoksa sabah işlerimizi yetiştiremeyiz. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve Şemsi ve Duha'ha, rabbikel a'la ve benzeri sureleri oku." diyerek onu cemaatin durumunu dikkate alması konusunda uyardı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.